Euzü billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi vahidil kahhar, ve salatu vesselamu ala nebiyyinal muhtar, ve ala alihi ve ashabihi el al ve ala cemil enbiyai vel murseline lebrar. Kıymetli kardeşlerim, Siret-i Enbiya yürüyüşümüzün inşallah bugün 15. dersini beraberce icra etmiş olacağız. Ve bugün işleyeceğimiz 5. dersle de ulul azm bir peygamber olan o büyük peygamber Hazreti Nuh'un faslını da bitirmiş olacağız. Elbette fark ettiniz geçen 4 derste bugün de bir miktarına şahit olacağız beraberce. Hazreti Nuh'un mücadelesi ortaya koyduğu o büyük hayat, inkarcılarla karşısındaki kavimle olan o gayretli mücadelesi öyle birkaç dersle bitebilecek bir mesele değil. Sözün özü olan Kur'an eğer bir meseleye bir tek ayette bile değinirse o bir tek ayetten onlarca mesaj Alınabilir ama Hz. Nuh gibi bir büyük peygamberi doğrudan yüz küsur ayetle bize anlatırsa dolaylı bir biçimde bu rakam daha farklı bir noktaya doğru kayarsa 28 süre içerisinde Hz. Nuh'dan bahisler açarsa bu işin ehemmiyetini ne kadar önemli olduğunu biraz daha farklı bir biçimde nazarlarımıza verir. Elbette ki her şey kürsülerden konuşulmaz. Her şeyi burada söyleyip söz uzadıkça bazen sözün tesiri de kırılabilir. Ama biz her türlü Kur'an'ımıza giren meseleyi aleyhissalatü vesselam efendimizin beyanlarında olan meseleyi önemsemek durumundayız. Belki bazı şeyleri buradan alıp altlarını da bizim doldurma da, doldurma adına bir sorumluluğumuzu Unutmamak durumundayız. İnşallah en sonda zaten size bir şey de söyleyeceğim. Buradan alınanları biraz bu çerçevede değerlendirmeye çalışalım. Biraz da biz gayret verelim. Kur'an'la, tefsir kitaplarımızla, tarih kitaplarımızla, hadis kitaplarımızla irtibatımızı biraz daha güçlendirelim. Ve kendimizi mümkün mertebe... Hak ve hakikat adına bir şeylerle meşgul edelim. Bir büyük şehirde yaşıyoruz. Hepimiz şöyle ya da böyle zamansızlıktan şikayet ediyoruz. Ancak geriye döndüğümüz baktığımızda hayatlarımızda hayatlarımızda halen günah işleyecek kadar zaman var. Halen bizi meşgul edecek bir sürü şey de var. Eğer biz kendimizi hakla meşgul etmezsek batıl hayatımızı istila eder ve batıl hayatlarımızı meşgul eder. Onun için kendi gündemlerimizi kendimiz oluşturalım, kendimize ait programlarımız olsun, bazı hakikatleri anlama noktasında gayretimiz biraz daha farklı bir biçimde olsun ki inşallah istifademiz biraz daha farklı bir boyuta taşınmış olsun. Cenab-ı Hak hepimizin istifadesini arttırsın inşallah. Bugün Hz. Nuh'la yap alakalı yapacağımız son dersi bir onun hakkında kullandığımız deyime dikkat çekerek başlamak istiyorum. Deyimler biliyorsunuz bazen kısa ama belli mesajları vermek için her dilde olduğu gibi Türkçede de çokça kullanılan bir içeriğe sahiptir. Ancak biz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'den çok önemli bir şey öğreniyoruz. O da şu ki onun yanında eğer bir kelime dillendirilirse, bir isim, künye ya da lakap telaffuz edilirse o isimlendirmelerden ya da söylenen kelimelerde itikada ters bir durum söz konusu ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anında müdahale eder ve o kelimeyi uyara, kullananı uyarır öyle kullanma doğrusu şudur der doğrusunu öğretir zaten sünnet biliyorsunuz alternatif sunarak aslında bir şey iptal eder. Ya da eğer bir isimse künye ise lakap ise onun doğrusu ne ise onu ortaya koyarak o yanlışın yanlış olarak devam etmesine engel olur sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bunun onlarca örneğini görüyoruz biz. Mesela sadece itikada ters olanları değil. Diyelim ki manası kötü, çağrışımı kötü. Bir anlam var, o anlamda riya var, anlamda kibir var. İnsanın kendi nefsini teberri etmesiyle alakadar bir durum var. Hemen bir bakarsınız aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona da bir müdahale eder, onu da değiştirir ve düzeltir. Çünkü dil dediğiniz şey çok önemli bir şeydir. O kelimeler eğer doğru bir biçimde kullanılmazsa Allah korusun zihinlerde, düşünce dünyalarında arızalar oluşur ve o arızalar da hayatın da farklı bir biçimde bozulmasına sebep olur. Biraz da belki de bizim şu anda hayatlarımızdaki düzensizlik dil konusundaki düzensizliğimizden kaynaklanıyor. Niyet başka olabilir. Niyetin ne olduğunu şimdi siz de hatırlayacaksınız. Diyelim ki karşıdaki adam inatçıysa, hep böyle burnunun dikine yürüyorsa, benim dediğim dedik, yaptığım yaptık, ister kabul edin ister etmeyin, diyor yapıyorsa, öyle davranıyorsa, genelde ne diyor insanlar? Nuh der, peygamber demez diye bir deyim kullanır. Nuh deyip, Peygamber dememek insanı küfre götürür. Çünkü peygamberlere iman meselesi altı iman şartından bir tanesidir. Evet niyetin ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Orada haşa bir peygamber inkarı yok. Ya da peygamberin peygamberliğine ait de bir itiraz yok. Niyette herhangi bir sıkıntı olmadığını biliyoruz ama o kelimenin kendisi bizatihi sıkıntılı bir kelimedir. Biz asla böyle bir şeyi kullanmamak durumundayız. Nuh diye peygamber demeyenler onun karşısındaki o azgın kavimdi. İnkar, inkar ettiler, karşı çıktılar. 950 yıl Hazreti Nuh'un mücadelesine karşı kapılarını kapattılar. Biz seni kabul ediyoruz ama peygamberliğini kabul etmiyoruz diyerek inatla inkarlarını devam ettirdiler. Ama biz eğer karşımızdaki bir insan bir farklı meseleye inat gösteriyorsa... O inatı nitelendirmek için ifade etmek için böyle bir deyimi kullanmamız doğru bir kullanım değil. Onun için dilimizi bu noktada terbiye etmek durumundayız. Ancak üzülerek söyleyelim sadece bu değil. Mesela ne yazık ki birkaç tanesini ben burada söyleyeceğim ki biraz zihinlerimiz toparlansın. Başka deyimlerimiz de var buna benzer. Adam mesela diyelim ki birbirine biraz işte zulmettiyse o zulme uğrayan da aslında onu hak ettiyse Müslüman için bile şu ifadeyi kullanıyoruz. Dinsizin hakkından imansız gelir diye. Eğer ikisi de dinsiz ya da imansız değilse bir mümin için bir Müslüman için tekvir içeren bu ifade kullanılmaz. Ne demek dinsizin hakkından imansız gelir? O adam eğer dinsiz değilse ve sen bu deyimi niyetin farklı bile olsa kullandığın zaman Zihnini de dilini de kirletmiş olursun. Paranın dini imanı yoktur diye bir ifade var biliyorsunuz. O ifadenin de ne amaçlarla kullanıldığını biliyorsunuz. Haşa diyerek söyleyeceğimiz bir deyim var. Allah özenerek yaratmış haşa. Ya da Allah falancayı filancayı benim için yaratmış haşa. Böyle bir söz böyle bir maksadı aşan ve gerçekten imana zarar verecek olan bir söz insanların dillerinde çok rahat bir biçimde kullanılabiliyor. O cennete girerse ben girmem. Sanki cennet onun babasının malıdır. O girmezse beyefendi girmeyecek. Ama bunu kullanıyor birisi için hiçbir yerde bulunmaz onunla, onunla benim işim yok. Yollarını ayırmıştır bir şekilde bir şey olmuştur. Böyle bir ifadeyi kullanır. Haşa diyerek yine bir ifade söyleyeceğim. Allah gelse seni elimden alamaz diyor mesela. Ve bunu kızgınlıkla farklı bir şeyle ne yazık ki kullanıyor insanlar. Yine haşa burası Allah'ın unuttuğu yer. Bakın ne kadar duyduğumuz zaman bile bize zarar veren bizi sıkıntıya sokan İmana ait hassasiyeti olan insanların yüreklerini daraltan cümleler ama günlük hayatın içerisinde ne kadar çokça kullanılıyor. Adam diyor ki mesela dinim imanım gevredi nasıl ne amaçla kullanılırsa kullansın dinim imanım gevredi sözü de bu sınıfa giren bir sözdür. Çok böyle dikkat edilmeden kullanılan bir ifadeyle söyleyin bitireyim bunu imalat hatası diyor mesela birisi için. Yaratan kimdir? Allah'tır. Allah haşa imalat hatası mı yapacak? Zaten insanı eşyaya indirgeyip imalat demek de büyük bir haddi aşmaktır. O zaten bir haddi aşan cümledir. Netice itibariyle insan mükerrem bir varlıktır kim olursa olsun. Bir de kalkıp yaratılışına ait bir söz söyleyip böyle bir cümleyi kullanmak cürüm üzerine cürümdür. Allah bizi bunlardan korusun ve muhafaza etsin. Merhum Cemil Meriç'in o sözünü unutmamak gerekir benim güzel kardeşlerim. Gerçekten kamus namustur. Namusumuza karşı ne kadar hassas oluyorsak bu konuda ne kadar duyarlı davranıyorsak aynı oranda... Kullandığımız sözlüklere ve sözcüklere karşı da böyle davranmak durumundayız. Yoksa Allah korusun dediğim gibi dilimizdeki düzensizlik başka düzensizliklere de sebebiyet verecek. Cenab-ı Hak hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Tabii hep böyle dilimizde kötü şeyler yok güzel şeyler de var. Mesela bazen hiç farkına varmadan bir deyim kullanırız. O deyim aslında bir ayete dayanır bir hadise dayanır. Bunlar için de bir sürü örnek var. Özellikle bugün bizim serlevhamız olan alemler içinde Nuh'a selam olsun ifadesi bu bir ayet biliyorsunuz. Ayet Saffat suresinin içerisinde geçen bir ayet. Selamun ala Nuh'in fi, fil alemin sözünü ifadesini ya da ayetini Ege Akdeniz bölgesinde özellikle hanımlar, anneler çocukları için kullanırlar. Bilmem şahit olan var mı? Tarlaya bahçeye gönderirken çocuklarını bu ayeti okurlar çoğu ayet olduğunu da bilmez. Amacı da şudur işte eğer bir yılanla bir şeyle karşı karşıya kalırsan Nuh'u selamete çıkaran Allah seni de selamete çıkarsın ondan korusun diye bir duaya dönüştürmüşlerdir. Bunun gibi başka şeyler de var ama netice itibariyle bugün bizim serlevhamız olan alemler içinde Nuh'a selam olsun serlevhası bir ayet olduğunu unutmayalım. Saffat suresinin 79. ayeti. Bu ayeti en son ben bir daha sizi götüreceğim. Allah nasip ederse. İnşallah da unutmam. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Bugünkü dersi ben bir başka noktadan açmak istiyorum. Sebebi de şu. Hazreti Nuh'un dualarını bir toplu bir biçimde görelim istiyorum. 950 yıl. Mücadeleyle devam eden bir hayat ve o hayatın içerisinde ara ara Hazreti Nuh'un diliyle ortaya konulan dualar ve o duaların Kur'an'da yer alması. Duanın bir mümin için ne anlam ihtiva ettiğini hepimiz biliyoruz. Dua bizim Rabbimiz katında aslında değer kazanmamızın bir ifadesidir. Eğer duamız olmasaydı Rabbimiz niye bize değer versin ki bunu? Ayet olarak Kur'an'la yazdı. Dua Allah Resulü'nün ifadesiyle ibadetin beynidir. Dua insan ile Allah arasındaki en önemli bağdır. Dua insanın kulluğunun acziyetinin farkına vararak isteyebileceği her türlü meşru şeyi yaratıcısından, rezzak olan Allah'tan, Halık olan Allah'tan, tevvap olan Allah'tan artık ne istiyorsa o duaya konu olan şey onun istemesidir. Peki bu manada dua bu kadar önemliyse biz böyle en güzel duaları nasıl yapabiliriz diye bir soru sorsak kendimize. Bizim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiğimiz bir hakikat oluyor o da şu. Belli bazı duaları ezberleyip sadece onları tekrar etmek değildir mesele. Dua aslında bir feryattır. Bu feryat ifadesini göreceğiz birazdan bir daha. Kulun böyle yüreğinin ta derinliklerinden söyleyirken kendisinin bile ne dediğini bilmediği sözlere sadece amin demesi falan değil. Yüreği yanarak ortaya bir şey koymasıdır. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhin bir tarifi var. Çok da güzel bir tariftir. Düşünün der geminiz batmış. Karanlık bir gece hiçbir ışık yok. Siz de denizdesiniz. Elinizi gezdirdiniz. Bir tahta parçası buldunuz. O tahta parçasına sarıldınız. Ayakta kalma hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. O andaki ruh haliniz neyse. Allah'a yakarmanın ifadesi olan duada odur. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Gerçekten böyledir. Dua dediğiniz şey insana... Böyle bir yakınlığı kazandırmalı zaten. Bir feryat var yüreğinizde. Bir ızdırabınız var. Bir acınız var. Diyelim ki bir günah işlemişsiniz. O günahın affı için yanıp yakalıyorsunuz. Bir işiniz var. O işinizin ortaya çıkması için Rabbinizden istiyorsunuz. Bir bela var. üzerinizde, o belayı atmak istiyorsunuz. Bir hastalık var. Bir musibet var. Oradan Rabbinizden bir rahmete inayete kavuşmak için gayret ortaya koyuyorsunuz. Ne maksatla söylenirse söylensin. En önemli mesele yüreğin ta derinliklerinden gelmesidir ancak yüreğin ta derinliklerinden gelebilmesi için de benim Rabbimin icabet kapılarını açan duaların örneklerini çok iyi bilmem gerekir çünkü bazı dualar vardır söylenmiştir ortaya konmuştur ve icabet görmüştür o icabet gören duaları öğrendiğim zaman ha demek ki icabet görmesi için ben de şunlara dikkat etmem gerekir diye oradan numuneler öğrenmiş oluyorsunuz. İşte o numunelerin en güzel örneklerini biz Kur'an'da görüyoruz. En güzel örneklerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dualarında görüyoruz. Onun dualarını biz de elimizden gelince okumaya çalışıyoruz. Efendimiz nerede nasıl dua etmişse mesela evden çıkarken pazara girerken arabada işte bineğe binerken aklınıza gelen yerler yağmur yağdığı zaman biliyorsunuz ve vesselam efendimiz hayatın içerisine böyle duayı kodlamak için her adımda bu manada bize bir rehberlik yapıyor zaten. ve vesselam efendimizin dualarına da bakın oradan bir şey göreceksiniz. Kur'an'a yaslanıyor o dualar. Kur'an'da bir ayet vardır sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onu bir duaya çevirmiştir. Kur'an'da geçmiş peygamberlerin duaları vardır. Efendimiz o duaları ya aynen kullanmıştır ya da bazen ona bazı ilaveler yaparak onları farklı bir kalıba sokmuştur. Meleklerin duası vardır. Salih insanların duası vardır. Onları hem kullanmıştır hem de kullanılmasını tavsiye etmiştir. Dolayısıyla Kur'an'daki dua ayetleri bizim için çok ama çok önemlidir bu manada. Biz peygamberlerin duası diye bir fasıl açsak böyle Kur'an'dan meseleyi öğrenmek için. Hazreti Adem'i hatırlayın onun hayatından duaları gördük. İdris aleyhisselamın hayatı azca anlatıldı. Şu anda biz Nuh aleyhisselamdayız. Gelecek diğer peygamberlerde hemen hemen her peygamberden dua okuyacağız biz aziz kitabımızda. Ancak Hazreti Nuh'da biraz fazla okuyoruz. Biliyorsunuz geçen dersleri hatırlayın onun doğrudan bize anlatıldığı ayet sayısının 108 olduğunu söylemiştim. O 108 tane ayet içerisinden biz duaları çıkarsak Hazreti Nuh'un dualarını 7 tane farklı duasının olduğuna şahit oluyoruz. Ve bunları da ben ayet ayet yazdım şimdi tekrardan o ayetlere döneceğiz. Yardım duası Mümin'ün suresi 26. ayet. Kurtulma duası şuara suresi 117-118. ayet. Feryat duası kamer 10. Hidayet duası Hud 45. Pişmanlık duası Hud 47. Helak duası Nuh suresi 26-27. Şükür duası Nuh suresi 28. ayet. Şöyle yedi tane dua. Bu isimlendirmeler bana ait. Şimdi buradan... Şöyle bazılarının yaptığı gibi bir yanlışa biz de düşmeyeceğiz. Abi burada bir pişmanlık duası var o zaman pişmanlık için bu duayı okuyacağız. Felak duası var onun için bunu okuyacağız. Biliyorsunuz o çizgi dışı işleri. Böyle bir yanlışa kapı açmaya hakkımız yok bizim. Buradaki isimlendirme sadece anlamak içindir. Haddimizi aşarak çizgileri aşarak her meseleye bir dua adına bir şey ortaya koymaya da hakkımız yok. Kısmet açma duasıdır yok kısmet kapatma duasıdır kaynanayı kuzuya çevirme duasıdır Örü, görümceyi şişleme duasıdır. Ben şimdi belki size latife olarak gelecek bunlar işte hocam bu kadar da olur mu falan değil. Valla ben şu anda bu kürsüden söyleyemeyeceğim dualar var. Böyle şeyler ne yazık ki var ve bunlar asla şeriatimizin sünnetin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinin kabul edeceği bir şey değil ve biz o şeyleri hurafe ve bidat olarak görmek durumundayız. Bizim için asıl olan şey mefsuk kitaplarımızdan nakledilendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun kutlu ellerinde yetişen sahabenin tabi'in neslini aktararak bize ulaştırdığı ve kitaplarımıza da aleyhissalatü vesselam efendimizin beyanlarıyla giren dualardır. Asıl olan şeyler de bunlardır. Ama biz Hz. Nuh'un dualarını anlayabilmemiz için bu yedi tane başlığı aşmak durumundayız ki nerede ne ortaya çıkmış nasıl söylenmiş bunu biraz anlayabilelim. Şimdi bu duaları birer birer bir görelim. Bakalım Hz. Nuh nerede hangi duayı nasıl yapmış? Yardım duası diye benim isimlendirdiğim Müminun suresinin 26. ayeti. Arapçaları da var burada inşallah okuyabilirsiniz. Gale rabbiy surni bima kezebun. Nuh dedi ki Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Bu o kadar önemli bir şey ki benim güzel kardeşlerim, şimdi benim gibi Sizler gibi sıradan insanlar yalanlasa ne olur? Yalanlıyorlar da zaten siz bir şey söylüyorsunuz, adam kabul etmiyor. Sizi yalancılıkla itham etmese de içinden bazı şeyleri geçirebiliyor. Bu önemli değil. Neticede hepimiz bu noktada aynı seviyede insanlarız. Ama bir peygamber konuşuyorsa vahiy ile konuşuyor. Allah'ın müsaadesi ve Allah'ın emriyle konuşuyor. Allah'ın emriyle konuşan bir peygamber yalanlanıyor. O yalanlamanın o peygamber için ne kadar acı bir şey olduğunu bu dualarda görüyorsunuz işte. O anda Hazreti Nuh'un yaptığı kim bilir kaç yıl sonra kaç yıllık mücadeleden sonra Ya Rabbi bunların yalanlamalarına karşı bana yardım et diyerek ortaya bir yardım adına bir şey koyması Hazreti Nuh'un yüreğindeki o fırtınayı anlamamız açısından önemli bir şey Kurtulma duası yıllar geçti aradan Hazreti Nuh Şura suresinin 117. ve 118. ayetinde Ya ey Rabbim kavmim beni yalanladı Benimle onların arasında sen hüküm ver Beni ve beraberimdeki inananları kurtar dedi Beni yalanladı benimle onlar arasındaki hükmü sen ver artık o hüküm neyse ki o hükmün ne olduğunu biliyoruz biz zaten böyle de tutayım siz buradan da okuyun ve bana iman edenlerin benimle beraber olanları da bu sıkıntıdan çünkü sadece yalanlanan Hazreti Nuh değil eziyetlere işkencelere katlanan Hazreti Nuh değil onunla beraber iman edenler de bunlara katlanıyor Hazreti Nuh da bir peygamber olarak Kendisiyle beraber iman edenlerin de kurtulması için bu duayı ortaya koyuyor. Artık nasıl bir noktaya geldi? Geçen ders üzerinde durduk feryat duasının. Ne dedi Hazreti Nuh? Feda rabbehu enni mağlubun Fantasir. Dedi ki ya Rabbi ey Rabbim ben yenildim mağlup oldum bana yardım et dedi. Ben yenildim demesinin üzerinde durduk ama mühim bir şey bu bazen insan inanın ki bu cümleyi söylemek durumunda kalabilir. Evet hiçbirimiz Hazreti Nuh'un eziyetlerine katlanmadık hiçbirimiz onun kadar imtihanlar karşı karşıya kalmadık ama yenilebilir insan ya yenilebilir. Karşısına çıkar bir bela bir musibet bir dert Allah birinin bir musibet olarak bir musallat eder. Neyse bu belki bazen evlilik olabilir bu bazen ticari bir ortaklık olabilir bazen başka bir şey olabilir o kadar yüreğine dokunur o kadar yüreğine dokunur iyileştirme ya da çözüm adına da bir şeyler yapmaya çalışır ama bir yol bulamaz işte orada Hazreti Nuh gibi ben yenildim der. Buradaki yenilgi asla görevi bırakma değil. Bu duayı yaptıktan sonra Hazreti Nuh'un mücadelesi devam etti ve o mücadelenin nereye vardığını biz zaten biliyoruz. Ama özellikle burada böyle bir feryadı ortaya koyması yüreğindeki o sıkıntının o derdin ne kadar onu etkilediğinin en büyük işaretidir. Hidayet duası Hicr suresi 45. ayet buradaki hidayet kimin için? Oğlu için oğlu Kenan'ın gemiye binmesi aslında onun hidayete ermesi ve onu istiyor. Ruh Rabbin Nuh Rabbine dua edip dedik ey Rabbim şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin ise elbette haktır. Sen ha hakimler hakimisin. Neyi düşündü Hazreti Nuh? Dedi ki ailemi herhalde en son Hazreti en son Rabbimiz hidayete ulaştıracak böyle bir umut vardı içinde biz o umudu son anda bile halen iman adına oğlunu gemiye davet etmesini anlıyoruz zaten yakardı ve ne olduğunu geçen ders gördük zaten bu duayı yaptığı anda Rabbimiz dedi ki bir cevap verdi onun o duasına karşılık buyurdu ki Rabbimiz ey Nuh o asla senin ailenden değildir çünkü onun yaptığı iş kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı vasiyet ederim. Rabbimiz diyor peygamberine ben sana cahillerden olmamanı vasiyet ederim. Hemen bu sözün arkasından geldi Hud suresi 47. ayette pişmanlık duası. Ne dedi Hazreti Nuh kendini mi savundu haşa. Bir bahane mi ortaya koydu haşa. Dedi mi mesela böyle bir şey ya Rabbi valla ben öyle düşündüm. Herhalde dedim ki en son sen oğlumu da vereceksin bana. İçinden geçen buydu aslında. Ama günahı savunmama gibi bir şeyi öğrendik Hazreti Adem'den. Hatırlayın bir şey olduğu anda peygamber tavrı bu. Anında yaptığının yanlış olduğunu duyduğunda pişmanlık duasını ortaya koydu ve dedi ki Ey Rabbim ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen ben hüsrana uğrayanlardan ziyana uğrayanlardan olurum. Anında Rabbimiz onu uyardı anında Hazreti Nuh'un orada yaptığı şey... Hakkımda bilgim olmayan bir şeyi senden istediğim, ben öyle zannetmemiştim. Hakkımda o bilgim olmayan bir şeyi istemekten dolayı sana sığınırım dedi. Af dilendi, mağfiret dilendi. O anda Hazreti Nuh'un o tavrı yine Hazreti Adem'in üzerinden aldığımız mesajla beraber ele alınmalı ve gerçekten üzerinde durulmalı. Önemli olduğu için orada söylemiştim ama bir daha burada söylemek isterim. Şeytan bu noktada bizi iki yerden vuruyor benim güzel kardeşlerim. Öncesinde günahı inanılmaz cazip gösteriyor. Sana günah işlettiriyor. Bir şekilde sağdan soldan ne yapıyorsa biliyoruz şeytanın hilelerini. Eğer sen işlemezsen zaten sorun yok. Neticede sen savaşı kaybettin ama işledin şeytan durmuyor. İkinci şey devreye giriyor. Bu sefer sen, seni günahını savunduracak pozisyona getiriyor derin bir pişmanlık duyup kendini bu noktada o pişmanlığın içerisinde hesaba çekip günahın, altından, günahın altında ezilmeden tevbe edeceğin yerde ya işte gençlik uyduk şeytana e, tamam genç genç şeytan olacaksın ihtiyarken zaten ne olacak o anda sen gençliğe niye fatura ediyorsun sen o anda o pişmanlığı duy derinden işte o zamanlarda muhtaçtık, işte ihtiyacımız vardı da işte girdik şişe, bulaştık şu işe bilmem ne. Tamam zaten normal zamanda millet niye günah düşsün? Sen niye günah düşesin? Bar zamanlarda, zor zamanlarda böyle en sıkıntılı zamanlarda oluyor zaten bu işler. Dolayısıyla bir günahını Rabbin'e itiraf edeceğin zaman ki ona itiraf et, başka hiç kimseye değil. Ne olur bir ambalajın içerisinde sunma. Kendini çok ciddi bir biçimde çünkü tevbe aslında budur. Nasuh tevbeden bizim anlamamız gereken de bu deriyin bir pişmanlık. Aynen Hazreti Nuh gibi. Ne istedi? Oğlunun hidayetini istedi. Ama orada daha öncesinde bir başka dua yapmıştı. O duayı gördü, göreceğiz şimdi. O duaya göre bu duayı yapmaması gerekirdi. Kendisi dedi bütün inkarcıları yeryüzünden sil süpür dedi. Oğlu da inkarcıydı o duanın içerisine girdi. Ama netice itibariyle dönüp bir daha bunu söylemesi haddi aşma olarak görüldüğü için Rabbimiz anında o noktada uyardı. Uyarılınca o da o derin pişmanlığı içinde duydu. O pişmanlık noktasında Hazreti Nuh'un bu noktadaki rehberiyetini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Helak duası kastettiğim dua buydu. Ne demişti Hazreti Nuh? Rabbim dedi. Yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Yalnız ahlaksız nankör insanlar doğururlar yetiştirirler. Yeryüzünü tamamen inkarcılardan temizle. Kabul etti mi Rabbimiz duasını? Kabul etti. Nuh tufanı bu zaten işte gelen tufan ne için geldi? Bir tek inkarcı bırakmadı. O gün müminler kimse o müminler ancak gemiye bindiler. Dolayısıyla burada Hazreti Nuh'un bu duası icabet gördü ve bu duasına göre ne istedi? Hiçbir inkarcının inkarlarını devam ettirerek hayatta kalmamalarını istedi. Allah da o duayı kabul etti. Bu duayı ben de ara ara yapmak durumundayım siz de yapmak durumundasınız çünkü hak eden o kadar çok inkarcı var ki Allah o inkarcıların da böyle kökünü kurutsun inşallah bir an önce. En son şükür duası Nuh suresinin 28. ayeti bu duada da Hazreti Nuh artık iş bitmiş nihayete ermiş Rabbisinden bir şey istiyor nedir Rabbisinden istedikleri Rabbim beni anamı babamı iman etmiş olarak evime girenleri iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla zalimlerin de ancak helakını arttır duaya dikkat edin ne olur soruyorum biraz bugün interaktif bir ders yapalım en fazla burada dikkatinizi çeken ifade hangisi oldu Sizce anne baba çünkü anne baba burada önemli bir özellik niye Hz. Nuh kendi anne ve babası için bu duayı yapıyor başkası için değil bu dua bizatihi yapılmış bir duadır o zaman ne oluyor müfessirlerin tabir caiz mi bunu kullanmak resmen böyle perişan ediyor. Anne baba hayatta mı o zaman? Hayattaysa bu manada bu sözün bir anlamı var. Eğer hayatta değilseler niye Hazreti Nuh bu ifadeyi kullanmış olsun? Bir bakın tefsirlere göreceksiniz. En güzel yorumu da zaten Kurtubi verir. Onun verdiği yoruma göre Hazreti Nuh'un anne ve babası o güne kadar yaşamış ve iman etmişler. Biz genelde bunu gözden kaçırırız mesela. Bu ayete geldiğimiz zaman anne ve babası bizim gündemimize gelir. Hanımını konuştuk, çocuklarını konuştuk, ken anı konuştuk. Anne ve babası 950 yıl yaşamış, 1000 yıl yaşamış, bu kadar uzun bir ömür sürmüş bir peygamberin anne ve babasının da o güne kadar yaşayıp yaşamaması konusunda bir bilgi de bizde olmadığı için bu noktada ne söyleyeceğimize dair bir şey söyleyemiyoruz ama ne zaman geldik bu ayete? Hazreti Nuh'un dört kişiye dua ettiğini gördük burada. En başta kime dua ediyor? Kendine. Sonra anne ve babasına. Sonra evine mümin olarak girenlere. Bakın bir peygamber duası ne kadar önemli bir kelimeyle. Mümin olarak girenler. O duanın içerisinde hanımı yok. O duada Kenan da yok. Sadece iman ederek girenler var o eve ve sonra iman eden müminler ve mümin erkekler ve mümin kadınlar var o tefsirlere baktığınızda göreceksiniz o dördüncü sınıfta biz de varız Allah'ın izniyle inşallah Nuh aleyhisselamın o duasının bir tezahürü de bizim üzerlerimde olsun Nuh'un gemisi Davet gemisidir, kurtuluş gemisidir, peygamberlerin davetine uyanların bindiği bir gemidir. Biz de o geminin inşallah sakinlerindeniz. İnşallah o gemiye binip kurtulanlar gibi biz de kurtulanlardan olmuş olacağız. Şimdi benim güzel kardeşlerim <gülüyor> Hazreti Nuh'u bir hatırlayalım tekrardan bıraktığımız noktada. Ne yaptı? Rabbisinin gözetiminde ve onun emriyle bir gemi yaptı geminin nasıl özelliklerde olduğunu geçen ders gördük. Sonra sular coşmaya başladı. Yerden de gökten de sular kaynamaya başladı. Bunun 40 gün falan sürdüğü söylenir bizim tarihi rivayetlerimizde. Ne kadar sürdüyse artık sular belli bir kıvama gelince Hazreti Nuh kavmine dedi ki: "Vekale irke bu fiha bismillah bismillahirrahmanirrahim ve mursaha." Mecraha mecriha da okunuyor. Oradaki mecri böyle sanki suyun üzerinde geminin yüzmesiyle alakalı da bir ahengi bize verir. Ama çok önemli bir şey öğreniyoruz burada. Bismillah el hayrın başıdır. O geminin de Bismillah'la hareket ettiğini Hazreti Nuh'un dilinden de öğrenmiş oluyoruz. Nuh dedi ki binin ona kavmine diyor iman edenlere onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır ve çok merhamet edendir. Özellikle burada o ifadeyi de kullanması Allah'ın mahfiretine ve merhametine işarette bulunması o kadar zorluktan sonra gelecek olan o güzelliğinde bir işareti. Böylece gemi belirlenen mecrada gitti. Biliyor muydu Hazreti Nuh o geminin nereye gideceğini? Hayır bilmiyordu. Allah gemiyi yap bin dedi. Onun yürümesi gitmesi Allah'ın adıyladır. Müthiş bir tevekkül var. O tevekkülle Hazreti Nuh ve kendisine iman edenler gemiye binerek yola revan oldular. Aynen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Yesrib'e sonraki adıyla Medine'ye gelişinde Kusva'nın kendisine söylenen ne benziyor burası bilmiyorum sizin zihninize de o geldi mi? Biliyorsunuz Kuba'ya gelince aleyhissalatü efendimiz bütün Yesripliler onu evinlerine davet ettiler. İstediler ki aleyhissalatü vesselam efendimiz kendi mahallelerine gelsin kendi evlerine gelsin kendilerini şereflendirsinler. Ama aleyhissalatü vesselam efendimiz dedi ki açın dedi kusvanın önünü o memurdur nereye gideceğini bilir. Aynen Nuh aleyhisselamın gemisi de böyle o memur Allah ona bir rota çizmiş o rotaya doğru da gidiyor. Gidecek zaten Allah'ın takdir ettiği yerde konaklayacak ve hayat yeniden oradan başlamış olacak. Onun için burada Hazreti Nuh'un Allah'ın adıyla o geminin yürümesine işaret etmesi menzilini de rotasını da Allah'ın belirlediği bir yolculuğa çıkacaklarının işareti adına önemli bir şey. Ondan sonra o yolculuk nasıl oldu sonraki hayat nasıl devam ettiği bununla ilgili Kur'an'da çok fazla detay yok olanları şimdi ben size aktaracağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarında da yok ama tarih kitaplarında çoğunluğu İsrailiyat olan bilgilerde Tevrat tefsirlerinde inanılmaz bilgiler var okursanız onu böyle. Güzel de isterseniz işte böyle kendimizi dinlendirmek için okuyalım mı deseniz okuyun. Ama netice itibariyle onlar dinin delilleri olarak kullanılabilecek şeyler değil. Domuz nasıl yaratıldı, fare nasıl yaratıldı, kedi nasıl yaratıldı, yılan işte dik yürürken nasıl sürünmeye başlandı, aşure tatlısı nasıl ortaya çıktı bunların hepsini oralardan okuyabilirsiniz. Ama bunların ve vesselam Efendimiz'den bize intikal eden bilgilerin olmadığını bilmek durumunda bizim için zaten o detaylara da gerek yok ama bir şeyi öğreniyoruz İbni Sad'ın tabakatında yolculuğun başladığı ay Recep ayı yolculuğun bittiği ay Muharrem ayı Recep'in başından Muharrem'in onunda aşura gününde biten bir yolculuk 6 ay süren bir yolculuk 6 ay boyunca gemide bir hayat yaşıyor o müminler Hazreti Nuh'un rehberliliğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradaki o detayları dediğim gibi bize vermiyor ama aşurayı veriyor bize. Hatta hepinizin bildiği başka meselelerde de kullandığımız çok önemli bir hadis var. Allah Resulü Medine'ye gelince Yahudilerin oruç tuttuğuna şahit oluyor. O orucun sebebini soruyor. Sebebi Bukhari'de farklı bir biçimde. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen rivayette de biraz daha geniş bir biçimde bize aktarılır. Ahmet bin Hanbel'de geçtiği üzere Yahudiler dediler ki bugün Musa'nın ve ona iman etmiş olan İsrail oğullarının Firavun'un zulmünden kurtulduğu gündür. Bugün Nuh'un gemisinin Cudi'ye Vardığı gündür biz onun için bu günü bayram ilan etmişiz ve bundan dolayı oruç tutuyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de biliyorsunuz dedi ki biz size sizden daha yakınız Musa'ya onun için biz de oruç tutarız dedi ama onlara muhalefet etmek için önüne arkasına birer gün eklenmesini de Müslümanlara tavsiye etti. Aşura günü orucu da böylelikle Müslümanların gündemine girmiş oldu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in o beyanı bizim için önemli benim güzel kardeşlerim altı aylık bir yolculuk o yolculuğun nihayetinin nerede neticelendiğini de Kur'an'dan öğreniyoruz Hud suresinin 44. ayeti artık iş bittiği nokta ey yer suyunu çek ve ey gök suyunu kes denildi Rabbimiz o suyu dünyaya dünyaya ulaşmasını sağlayan Gökten yerden bütün kanalların kesilmesine ait bir emir yere ve göğe emrederek sularını kestirildi. Su çekildi iş bitirildi gemi Cudi'ye oturdu. Rabbimizin bize beyanı aynen bu şekilde. Ve estevet alel Cudi Cudi'ye oturdu. Vestevet fiilinin kullanılması da önemli. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak ol, olunsun dendi. Şimdi geldik yeni bir meseleye. Cudin neresi? Bu Cudi'nin neresi olması meselesiyle alakalı da tefsirlerimizde epey bir malumat var. En fazla bu noktada söylenenler 2-3 taneyi ben özetlemek istiyorum size. Fazlaca detay vermeyeceğim. Deniyor ki bazı müfessirlerimiz tarafından Judi özel bir isim değildir. Daha ismidir. Tur Sina gibi mesela oradaki tur gibi aslında cebel demek. Judi derken bir dağ ama hangi dağ Allahu alem diyorlar bazı müfessirler. Bazılarına göre Judi kelime manasından da yola çıkarak bol bol vermek, cömert olmak, eli açık olmak gibi anlamlara gelen cevede vecud kökünden geliyor gidilen toprak bereketli bir toprak zaten böyle olduğunu da anlıyoruz biz ayetlerden ayetlerin bazılarından ama kimilerine göre bu cudi ağrı dağıdır. kimilerine göre Tevrat'taki ismiyle ararattır ararat ağrı demek zaten ama özellikle Ermenistan tarafına dönen kısma onlar öyle bir isim koyuyorlar Ararat Dağı diyorlar ama aslında aynı dağ fark eden bir şey yok hatta ve hatta mesela bazı kaynaklarda Nahçıvan denilen o şehir ki çok eski bir şehirdir kadim bir şehirdir o Nahçıvan isminin de Nuh aleyhisselam'dan kaynaklandığına dair bazı rivayetler var diyelim söylentiler dememek için rivayet var diyelim ama bizim kaynaklarımızda Cudi Şam'da bir dağdır, Musul'da bir dağdır, başka yerlerde bir dağdır ve bir kullanılan ileriye sürülen görüşte Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan dağdır. Allah o alem ama en isabetlisi bu gözüküyor benim güzel kardeşlerim. Bunun sebeplerine dair bir şeyler söylenebilir. Mesela Yapılan bazı arkeolojik kazılar da var. Bulunan bazı tahta parçaları var. O tahta parçalarının ortaya konduğu tarihi anlamda miraslar var. O işin arkeolojik boyutu onlar o kendi işin ehli olan insanların inceleyeceği şeyler. Ancak biz ağır dağıyla Cudi'yi kıyasladığımızda ayetlerde anlatılan o bereketli toprak ve oralarda yaşama ait hayata dair olan izler pek ağrı için tutmuyor bu biraz daha Cizre için Cudi Dağı diye şimdi de öyle isimlendiriliyor biliyorsunuz o dağ için daha isabetli zaten o dağ Yeşil Dağ deniyor oraya çıkması da kolay inmesi de kolay hayatın devam ettiğine dair orada mağaralar var şunlar var bunlar var kitabeler var bir de bizim İslam coğrafyacıların çok ilk dönemlerde Verdikleri bazı ifadeler var. Mesela Kudame İbni Cafer'in, Mesudinin, Makdisinin ve daha nicelerinin verdiği ifadelere göre de özellikle Cudi'yi işaret ediyorlar. Bu adını saydığım kaynaklarda başka kaynaklar da var. Hazreti Nuh'la beraber iman edenlerin sayısının 80 olduğu söylenir. Bu nihai bir rakam değil. 7 ile 80 arasında rakamlar verilir. Ama özellikle 80'in olması... Cudi Dağı'nın eteklerinde Semanin denilen bir köyün halen olmasına da bir işaret. Semanin biliyorsunuz 80 demek eski ismiyle Haşti Kürtçe ismiyle yine 80 öyle bilinir. Ama Kürtçe isimler biliyorsunuz öyle bir adetimiz var bizim böyle isimleri değiştirmek gibi değiştirmişler. Orası 80'ler köyü olarak yine biliniyor şu andaki insanlar tarafından da. Dolayısıyla bütün bu bilgileri alt alta topladığımızda Cudi'nin Şırnak ilçe, ilinde Cizre ilçesindeki dağ olduğuna dair rivayetlerin daha sağlam olduğunu görebiliyoruz. Ama allah Alem demek durumundayız. Ben size Hazreti Nuh'u anlattığım ilk derste 11. derste oraya bakabilirsiniz bir harita daha getirmiştim. O harita Hicaz bölgesinin haritasıydı. Genel anlamda da Hazreti Nuh'un yaşadığı bölgenin orası olma ihtimali daha fazla. Ama kaynaklarımızda Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı yerle alakalı dört tane rivayet var. Bakın burası Hicaz bölgesi Amman'ın biraz daha altında Kerek denilen bir yer var. Burada da yaşadığına dair bir rivayet var. Lübnan'a yakın Kerek-i Nuh diye bilinen bir yer var oraya dair bir de Kufe'ye dair. Ama neresi olursa olsun Cudi'ye doğru gidişat bu şekliyle. Yani o kırmızı işaretleri takip ettiğimiz zaman yolculuğun nereden nereye olduğuna dair de bir şeyi burada görmüş oluyoruz. Cudi'ye eğer gelmiş o gemi konaklamışsa çıkış yeri Hicaz bölgesi ise ki büyük ihtimalle öyle Hazreti Ruh'un yaşadığı ilk bölgenin oru olma ihtimali daha fazla dediğim gibi Oradan Cudi'ye doğru geliyor peki gelindi Cudi'ye ne oldu Cudi'ye gelince orada Rabbimiz Cudi'ye gelip gemi konaklanınca dedi ki ey Nuh katımızdan selam ile esenlik ile sana ve sana tabi olan topluluklarla beraber inin oradan ihbidu aynen Hazreti Adem'in cennetten indirilmesi fiili kullanıldı burada sana ve seninle beraber olanlara da bereketler olsun ama öyle toplumlar olacak ki diyor ayetin devamında onları dünya nimetinden bir süre yararlandıracağız sonra onlara bizden can yakıcı bir azap dokunacaktır şimdi gemi oraya gelip ulaştığı zaman Rabbimiz inin dedi selametle inin ve orada bereketlere muhatap olacaksınız ama bir müddet sonra o soydan gelenlerin de can yakıcı azaba ulaşacağı söylendi. Ne var burada hemen anlıyoruz. Demek ki Nuh aleyhisselamın soyundan gelenler de daha sonra iman çizgisini koruyamayacaklar. Dolayısıyla inkara ait küfre ait yollara sapınca da azabın muhatabı olacaklar. Ayetten bir şeyi öğrendik benim güzel kardeşlerim o da şu. Selamet ve bereket diye bir kavram var burada iki kavram bu iki kavramın verdiği mesaj da çok net. Selamet iman edenlerin peygamberin davetine uyanların ulaşacağı bir hedef bereket ise bu hedeften sonra elde edecekleri mükafatın bir karşılığıdır. Ne çıkardık biz buradan? Nuh aleyhisselamın gemisinin bugünkü ifadesini bugünkü karşılığını bizim için ne ihtiva ettiğini ne anlam taşıdığını geçen ders gördük. Eğer biz de Nuh aleyhisselamın gemisinin bugünkü karşılığı olan o gemi ki o gemi davet aslında peygamberin davetine uymak. Eğer o davete uyar ve o davete uygun bir biçimde bir hayat yaşarsak selamet bizi bekliyor selamete erene ise bereket ulaşıyor. Bugün eğer bize bereket ulaşmıyorsa ve bereket adına bir sıkıntı çekiyorsak benim güzel kardeşlerim yanlış yerde bir şey aramamıza gerek yok. Dönüp hayatlarımızın ne kadar peygamberin bize öğrettiği ilkelere uyup uymadığına bakmak durumundayız. O gün Nuh'un davetine uyanlar selametle ulaştılar ulaşacakları yere ve berekete muhatap oldular. Bütün peygamberlere iman edenler de aynı şeyle aslında karşı karşıya kaldılar. Eğer bugün peygamberlere iman ettiğini iddia eden insanlar olarak bizler bazı şeyleri yaşayamıyorsak, bereket dediğimiz şeyden mahrumsak bizim dönüp bu noktada bazı şeyleri sorgulamamız gerekiyor. Allah peygamberlerin davetine uyanlardan eylesin bizleri inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim hadis kaynaklarından bir bilgi öğreniyoruz. Hazreti Nuh'un üç oğlu da gemide ve o üç oğluyla soy devam ediyor. Tirmizinin tefsir babında, menakıpta, heysemide başka hadis kitaplarında da var. O üç oğlun ismi biliyorsunuz Sam, Ham, Yafez. Bazı kaynaklara göre Kenan'ın asıl adı da Yam'dır. O zaten inkarcı olarak öldü. Sam, Ham, Yafez. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Sam Arapların, Ham Habeşlilerin, Yafes ise Rum, Rumların atasıdır. Daha sonra başka milletler de biliyorsunuz olacak. O milletlerin kendilerini de nispet ederken Hazreti Nuh'un bu üç oğlundan nispet ederek bazı şeyleri ortaya koyacaklar. Mesela tarih kitabınlarında biraz daha detaylıdır. Sam'ın Arapların, Perslerin, Kürtlerin ve Rumların, Ham'ın Habeşlilerin, Berberilerin ve Kıptilerin bazı kaynaklarda Kürtlerin hata, atalarının da ham olduğu söylenir. Yafes'in ise Türklerin, Moğolların diye ifadeler geçer. İbn-i Sad'ın tabakatında geçen kısmı okumak istiyorum. Orada diyor ki İbn-i Sad, Sam Arapların, Perslerin ve Rumların babasıdır. Bunların her birisinde hayır vardır. Ham'ın çocukları siyahlar, berberiler ve kıptilerdir. Yafes ise Türklerin bedi bir kabile var. Onun yecut ve Mecuc'un babasıdır. Bu da İbn Sa'd'da geçen ifadenin aynısı. Şimdi benim güzel kardeşlerim, gelelim işin nihayetine. Dedim ya, Serlevha'ya konu olan ayeti bir daha hatırlayalım diye. Saffat suresinde geçen bir ifadeydi. Alemler içinde Nuha selam olsun. Biz o pasajı bir okusak, 75. ayetten 82. ayete kadar 8 ayette Hazreti Nuh'dan bahsediyor o pasaj. Vaktiyle Nuh bize yakarmıştı. Biz de ne güzel karşılık vermiştik diyor Rabbimiz. Dua etti, duası icabet gördü. Nitekim kendisini ve ailesini o büyük felaketten kurtardık. Felaketin ne olduğunu biliyoruz tufan. Ve yalnız onun soyunu kalıcı kıldık. Onun soyu derken burada sadece üç oğlu değil, Onunla beraber iman eden gemide bulunan diğerlerinin de soyu olduğunu söylüyorlar zaten kaynaklarımız, müfessirlerimiz. Onu en ilk derste ben de size aktarmıştım. Sonradan gelen nesiller arasında onun hakkında iyi bir ün bıraktık. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte biz muhsinleri iyileri böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonunda ötekileri de sulara gömdük. Burada bir şey var serlevhaya da ben onun için aldım zaten sona bırakmamın amacı da buydu ki istedim ki zihinlerimizde iyice bir yerleşsin bu mesaj. Buradaki selam zamanları çağları zeminleri aşan çok önemli bir selam. Bu selamın Hazreti Nuh'a bakan yönü var bize bakan yönü var. Hazreti Nuh'a bakan yönü verdiği mücadelenin bir karşılığı ahirette alacağını alacak zaten. Dünyada da Allah o mücadelesinin karşılığı olarak onun adını, onun ününü, onun şanını kıyamete kadar devam ettirecek. Ama asıl bizim üzerinde durmamız gereken bize bakan yönü ise kıyamete kadar baki olan bu mesajların bize verdiği o hakikatlerin ne kadar hayatlarımıza yer alıp almaması meselesidir. Eğer ben Hazreti Nuh'a selam verirken o selamımla beraber hayatımı Hazreti Nuh'un hayatına mücadelemi onun mücadelesine onun davet noktasındaki ısrar ve tekrarını tebliğ konusundaki iştiyakını ve hırsını Hayatıma taşıma adına bir gayrete girmezsem ben bir menkıbe okudum. Menkıbe okudum onun arkasından ne kadar büyük bir peygambermiş diye bir iki cümle dizdim ve iş bitti. Ama öyle değil. Bu kadar ısrarla Kur'an üzerinde duruyorsa ve ona selam vermemizi istiyorsa o selam bir emirdir aslında o selam vermeyi de bize yüklüyorsa Nuh aleyhisselamla bizim aramızdaki bağı doğru kurmamıza ait bir işaret bu zaten peygamberlere iman etmemizin de en büyük hakikati budur yoksa aleyhissalatü vesselam efendimiz işi bitirdi ve nihai anlamda mühürü bastı zaten ama benim önceki peygamberlerle bu noktada bir bağ kurmam aslında burada benden istenen mesajların hayatlarımıza ne kadar intikal edip etmediğinin ızdırabını çekmektir Allah hepimize o ızdırabı çekme adına bir seviye kazandırsın. Bu noktada eğer bazı şeyleri yapar da hayatlarımızı o büyük tevhid mücadelesi veren peygamberlerin ve hidayet önderlerinin hayatlarına yaklaştırırsak inşallah biz de o selamete ve berekete erenlerden oluruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu faslı şöyle bir hadisle bitirmek istiyorum. Hadisin sebebi vürudunu da söyleyeyim ki iyice anlaşılsın. Sağ hadisi bize nakleden Abdullah İbni Amr'dır. Hadis Ahmet bin Hamber'in müsnedinde ve birkaç kaynakta geçen bir hadis. Bedevilerden birisi geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Şöyle bir şey söylüyor Efendimiz'e. Ya Resulallah diyor arkadaşlarım istediğim kadar benim asaletime değer vermiyorlar. Ben şöyle adamım böyle adamım şöyle adamım böyle adamım deyince siz altlarını dolduruyorsunuz değil mi? Bugün de söylüyorlar böyle sen benim kim olduğumu biliyor musun falan diyorlar ya. Söyle adamım böyle adamım diyorlar işte o da diyor. Kibre ait bazı şeyleri söyleyince aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki dinle beni. O adama diyor dinle beni ve orada sözü şöyle açıyor sallallahu aleyhi ve Vefatı yaklaştığında Allah'ın peygamberi Nuh aleyhisselam iki oğlunu çağırdı ve onlara şöyle dedi İki oğlundan bahsediyor burada peygamberimiz belki o oğullardan birisi daha erken de vefat etmiş olabilir belki orada iki oğlu sadece vardı Allah Resulü de onun için bunu söyledi Nuh dedi ki o iki oğluna size kısaca şu vasiyeti yapıyorum size iki şeyi emrediyorum iki şeyi de yasaklıyorum bir peygamber çocuklarına vasiyette bulunuyor Allah Resulü de bunu ne için üzerine söyledi? Dikkatlerimizden kaçmasın. Kibirli bir adama karşı söyledi. Aslında kibrin ilacına ait bir şey söylüyor. O ilaç şimdi biz bilmiyorsak bu hadisi söylediklerim ya bunlar mı diyerek karşılayacaksınız belki ama gerçekten üzerinde durulursa tam da ilaçları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veriyor. Size iki şey emrediyorum ve iki şeyi de yasaklıyorum. Allah'a ortak koşmayı ve kibirlenmeyi yasaklıyorum. La ilahe illallah demeyi emrediyorum. Yasakladığı şey Allah'a ortak koşmak şirk ve kibirlenmek. La ilahe illallahı da emrettiği ilk şey ikinci şeye de geleceğiz. Ne dedi Nuh aleyhisselam? La ilahe illallahı emrediyorum çünkü gökler ve yer... Bu ikisi arasında bulunan bir kefeye la ilahe illallah bir kefeye konsa la ilahe illallah dünya ve göktekilerden daha ağır gelir. Gökler ve yer bir halka olsalar da la ilahe illallah onların üzerine konsa onları çatlatır ya da kırar. Size subhanallahi ve bir hamdihi demeyi emrediyorum. Emrettiği iki şey bu birisi la ilahe illallah. Bir diğeri de subhanallah ve bir hamdihi çünkü bu her şeyin duasıdır ve her şey bununla rızıklandırılır. Kibrin ilaçlarına ait sallallahu aleyhi ve sellem aslında söyledi söyleyeceğini. Nuh'un diliyle aleyhisselam iki şey bizi emritti iki şeyden de bizi yasakladı. Allah tutanlardan eylesin inşallah. Kabrinin nerede olduğuna dair yine tarihi kaynaklarda bazı bilgiler var. Bir rivayete göre Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Mültezem ile Makam-ı İbrahim'in arasında, diğer rivayetlere göre biraz önce haritada gösterdiğim kerek denilen yerde, Necef'te, Irak tarafında, bir rivayete göre de Cizre'deki allah Alem herhalde Cizre'deki en isabetli olsa gerek. Çünkü ondan sonraki süreçte Nuh Aleyhisselam'ın başka bir yere gittiğine dair bir rivayette yok elimizde. Hz. Nuh'un hayatının, bu manada bize vereceği mesajları bu şekliyle nihayete erdirmiş olalım. Bundan sonrakileri de size havale etmiş olalım. Allah o davete uyanlardan hepimizi eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim dünyadaki cennet aile konusunda bölümünde bir serlevhayı şöyle açmak istiyorum. Eğer bunu açmazsam hanımlar kazan kaldıracak. Her seferinde hocam bize vuruyorsun diyorlar öyle değil aslında. Ama kimse üzerine almak istemediği için herkes bir tarafa havale ediyor. Ben bugün hayırlı erkek olmak diye bir bahis açmak istiyorum. Hayırlı erkek olmak. Aslında hayırlı erkek olmak salih ve sadık erkek olmaktır. Hayırlı erkek, hayırlı mümin, hayırlı mümine ya da bizim isimlendireceğimiz ya da bizim tarif edeceğimiz bir şey değil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı mümin odur ki deyip zaten tarifleri koydu ortaya çok şey söyledi sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı mümin odur ki dedikleri aşağı yukarı 20 tane farklı şeyle tarif etti bize Efendimiz ben birkaç tanesini okumak istiyorum size özellikle üzerlerimizi alarak dinlemenizi tavsiye ediyorum Tirmizinin Radabab'ında Allah Resulü diyor ki on numaralı hadiste müminlerin iman bakımından en kamil en olgun olanı ahlakı güzel olan ve hanımlarına karşı iyi davranımınızdır. <Gülüyor> Yine Tirmizinin Menakıb babının 46 numaralı hadisinde Ayşe anamız naklediyor bu hadisi sizin en hayırlınız ehline ailesine karşı en iyi davranımınızdır. Ben de aileme karşı en iyi olanınızım. Buna biz de sadakta ya Resulallah diyoruz okuduklarımızın üzerinden. Allah Resulü'nün bu noktada nasıl zirvede durduğu hepimizin malumu. Müslim'de, Tirmizi'de başka hadis kitaplarında Allah Resulü diyor ki kadınlarınıza karşı hayırlı olmayı birbirinize tavsiye edin. Bu hadisin mesajını geçmiş derslerde konuşmuştuk. Ebu Davud İbn İbni Macede kadınlarınız konusunda Allah'tan korkun. Çünkü siz onları emanet olarak aldınız diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ifade veda hutbesinde de var biliyorsunuz aynı şekilde. En son şu hadis var ki burada söylenenlerin hepsi çok önemli. Ama Efendimiz bir başka yönden de meseleye bakıyor. Diyor ki kadınlara ancak kerim olanlar ikram ederler. Değerli olanlar değer verirler onlara kötülük edenler ise leim kişilerdir leim ne demek kötülüğü kendisinde karakter haline getirenler Eğer bir insan kadınlara karşı böyle bir hali varsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında mübarek dilinde sözlerinde o adam leim bir adamdır Le'in bir adam olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından eğer isimlendirilmek istemiyorsa bir insan Allah Resulü'nün bu mesajlarına uymak zorundadır. Kavvam olmak da bunu gerektirir. Eğer biz bugün erkeğin kavvamlığına ait bazı şeyleri okuyorsak, dinlendiriyorsak, bu hadislerle beraber okumak durumundayız. Aile dediğimiz bize cennetin kokusunu duyurtan o önemli şeyi Başka şeylere feda etmemek için elimizden geldiğince bu noktada gayret içerisinde olmalı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin önümüze koyduğu o hayırlı mümin olma noktasındaki çabamızı arttırmalı. Hayrı çoğaltmalıyız ki oluşan bu sıkıntıların önüne geçmiş olabilirim. Eğer bu noktada bazı adımları müminler olarak bizler de atmazsak sadece söz olarak bazı şeyler kalırsa insanların dillerinden dillerine dolaştırılan ve hayata intikal etmese, bunun numunelerini örneklerini eğer insanlar görmezlerse ne yazık ki sözü de hikmeti de irfanı da değerleri de israf edenlerden oluruz Allah bizi öyle bir duruma düşmekten korusun hayırlı mümin olma noktasındaki çaba ve gayretimizi arttırmış olsun benim güzel kardeşlerim İki haftalık bir ara vereceğiz. Allah izin verirse bir miktar kardeşinizle beraber size dua etmeye gideceğiz umreye. Dua edin Cenab-ı Hak dualarımızı kabul etsin. Umrelerimizi makbul ve mebrur umreler eylesin. İnşallah biz orada size bu noktada dua edeceğimizin sözünü vererek vedalaşalım. Ama ben madem diyorum iki hafta bir ara var bu iki hafta için bir şey isteyeyim sizden. Gerçekten dersin başında da söyledim ama inşallah burada bırakmayacaksınız. Bakın bir sürü ayet okuduk burada ve bir miktarını ben sadece burada açıkladım. Ne iyi olur bir haftanızı şunu ayırsanız biz burada bazı şeyleri söyledik. Şöyle bir derslerin notlarına tekrardan baksanız bazı şeyleri de biraz kitaplara müracaat ederek altlarını doldursanız o kadar büyük bir lezzet alacaksınız ki bundan İnanın ki o zaman diyeceksiniz ki ya gerçekten kitapla sohbeti buluşturmanın ne kadar büyük bir faydası varmış. İkinci olarak sizden istediğim şey de şu. Allah izin verir de sağ salim dönersek iki hafta sonra konumuz Hazreti Hud. Hazreti Hud'la beraber ad kavmini öğreneceğiz. Onlarla beraber bu noktadaki peygamberler mücadelesini devam ettireceğiz. Bir Kur'an-ı Kerim fihristi alın. Hud aleyhisselamla ilgili ayetlere şöyle bir bakın Nuh aleyhisselamdan daha az olmadığını göreceksiniz. Ama bana söylemenize gerek yok dönün kendinize şu soruyu sorun ben bu Hud aleyhisselamdan ne biliyorum mesela ne var aklımda? İnanın şu anda burada kaç kişiyiz en az tanıdığımız peygamberlerden bir tanesidir Hud aleyhisselam. Herhalde aklımıza şu kalmıştır büyük büyük adamlar onlar koca koca adamlar. Onun dışında o tebliğ o davet o mücadele o kavmin karşı çıkışları Hazreti Hud'un onlara söyledikleri bir, bizim gördüğümüz işte Nuh Aleyhisselam'da gördüğümüz meselenler, bunların ne kadar önemli bir örneğini Hud Aleyhisselam'ın üzerinden göreceğiz. Eğer biraz bir hafta da olsa bazı ayetlere baksanız benim işim kolaylaşacak. İnşallah ben Umre'den de biraz böyle şarj olarak geleceğim. Gümbür gümbür kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Birbirimize bu noktada destek olma adına da bir gayreti ortaya koyalım. Allah yar ve yardımcınız olsun. Cenab-ı Hak peygamberlerin yolundan bizleri ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.